Selamun Allahu allah Teala'nın rahmeti ve bereketi, inayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. İnşallah programımız hayırlar getirsin. Mevlamızdan niyazımız, güzel bir şekilde anlatmak ve sizlerle beraber anlayabilmektir. Bugün, Davud Aleyhisselam'ın hayatından belki de daha önce bilmediğimiz bilgileri biliyorsak da, bunun üzerine biraz daha bilgileri tazeleyerek beyin jimnastiği yapmaya çalışacağız. Hem size hem bize kolay gelsin. İşte bu yolculuğumuza başlıyoruz. Davud aleyhisselam nefesiyle, o güzel sesiyle, çobanlığıyla, güzel yüreğiyle, başına gelen imtihanlı mevzularla ve komutanlığıyla beraber birçok hayatından ibretler alacağımız o zat-ı muhterem. Hazreti Davud aleyhisselam Davud aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Davud aleyhisselam, hem peygamber, aynı zamanda da sultan idi. Her peygamber böyle değildir. Bazı peygamberler aleyhisselam, sadece peygamber olarak gelmiştirler. Nesebi Davut, Eşha bin Uweyd bin Selmun. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yehuda'nın soyuna dayanıyor. Davud Aleyhisselam'ın fiziksel özellikleri kısa boylu, mavi gözlü ve düz saçlı olduğu yönünde. 12 kardeşi vardı. Önceleri Birçok peygamberimizin olduğu gibi o da koyun güderdi. O zamanlarda başına ilginç hadiseler geliyordu. Çobanlık yaptığı zamanlarda vahşi hayvanlar bile onun isteklerini yerine getiriyordu. Hatta bir defasında bir aslanın üzerine bindiği de rivayet olunur. Lakin o çobanlık yaparken de ibadetini asla aksatmazdı. Bir defasında babasına "Ben" dedi. Dağlar arasında yol alırken tesbih okuyordum. Dağlar ve taşlar da benimle birlikte tesbih ediyordu. Bunu işiten babası "Müjdeler olsun oğlum" dedi. "Bu Allahu Teala'nın sana verdiği bir hayır işaretidir." Çocukluğunda dahi böyle ilginç, harikulade olaylarla karşı karşıya geliyordu. Allahu Teala, Musa aleyhisselamdan sonra birçok nebiler gönderdi. Onların görevleri, insanları o zamanki Tevrat'ın hükümleriyle amel etmeye davet etmekti. Zaman ilerledikçe İsrailoğulları, Tevrat'ın hükümlerini değiştirmeye ve kendi nefislerine uymaya başladılar, aralarında isyan, fısklar, zinalar, Kötülükler çoğalmaya başladı. Artık gönderilen nebilerin sözlerini dinlememeye başladılar. O zaman Mısırla Şam arasındaki Amalika kavminin hükümdarı Calut'u Allahu Teala İsrailoğulları üzerine musallat kıldı. Çünkü onlar çok azgın bir kavimdi. Calut İsrailoğullarına hücum etmeye başladı. Savaşlar, yenilgiler derken, İsrailoğullarını bozguna uğrattı ve vatanlarından sürdü, çocuklarını esir aldı. Paramparça oldu İsrailoğulları. Musa aleyhisselamdan beri, İsrailoğullarında elden ele geçen ve içinde mukaddes emanetlerin bulunduğu sandıkta, yine o, Cağlut'un eline geçti. Cağlut bu sandığı aldı, Sırf hakaret olsun diye pis bir yere bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de bu sandığa tabut ismi verilmekte ve geçmekte. İsrailoğullarının başına böyle ağır bir imtihan gelmişti işte. Ev ve mal, mallarından, yurtlarından ayrı düştüler. Rahatları kaçtı, huzursuzlukları zaten boy gösterdi. Tabutun ellerinden çıkmasında bildiler bunu. Bu yüzden başımıza bunlar geliyor dediler. Allah'a isyan ettiklerini önemsemediler. Zinanın, içkinin ve haramların alıp başına gittiğini önemsemediler. Başlıca gayeleri o ellerinden alınan tabutu ele geçirmekti. Çareler aramaya başladılar. Kavmin ileri gelenleri Kendilerine kuvvetli, kudretli ve çok korkusuz bir kumandan bulmak için Hz. İsmail'e gittiler. Ondan İsrailoğullarını düşmandan kurtaracak bir hükümdar tayin etmesini istediler. O zat da korkarım ki dedi, üzerinize cihat farz kılınırsa siz savaşmazsınız. İsrailoğulları dediler ki, yok yok biz niçin Allah yolunda savaşmayalım ki? Biz yurtlarımızdan çıkarıldık hem de evlatlarımızdan mahrum edildik. Tabii ne zaman ki onlara cihat farz kılındı içlerinden çok azı hariç savaşmaktan cihattan yüz çevirdiler. Sonra onlara dendi ki: Allahu Teala sizin için Talut'u hükümdar olarak gönderdi." İsrailoğulları Talut'u hükümdarla münasip görmediler. Kendilerinin bu konuda daha başarılı ehil olduklarını iddia ettiler. Dediler ki, biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal bakımından daha bolluk verilmemişken ona nasıl bizim başımıza hükümdarlık verilebilir? Şöyle dendi, şüphesiz Allah üzerinize onu beğenip seçmiştir. Ona ilim ve vücut bakımından sizden ziyade bir üstünlük vermiştir. Allah-u Teala'nın işine karışılmaz. O dilediğini dilediği kişiye verir dedi. İsrailoğulları aynen bugünkü mantıkla devam ettiler, itiraz, itiraz. Bu sefer Peygamberlerinden Talut'un hükümdar olduğuna dair bir alamet göstermesini istediler. Tamam, Talut'un hükümdar olmasını emir vermiş. Rabbin bunun alametini. Dedi ki. Talutun hükümdar olmasına alamet, kaybetmiş olduğunuz tabutun getirilmiş olması. Bu şöyle oldu: Allahü Teala, İsrail oğullarının Talutun hükümdarlığına kanaatleri olsun diye, o kaybettikleri tabutu melekler vasıtasıyla Talutun evine koydurdu. İsrail oğulları da sonra aynen dendiği gibi Talutun evinde bulunca buna inandılar. Ve tabutun gelmesinden dolayı gönüllerine bir rahatlık geldi. Böylece Talut, İsrailoğullarına hükümdar oldu. Peki Calut ne olacak? Geçelim ona. Talut hükümdar olunca, memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Ve Allah yolunda cihat için Kudüs'ten hareket etti. Askeriyle beraber, Kral Calut'un üzerine yürüdü. Mevsimin aşırı derecede sıcak olması... Askerlerin suya ihtiyacı çok fazlaydı. Talut itaat eden askerle etmeyenleri birbirlerinden ayırmak için dedi ki, Bakın, beni iyi dinleyin. Allahu Teala sizi bir nehirle imtihan edecektir. Kim, aranızdan kim o nehirden doyuncaya kadar su içerse, askerimden değildir. Ve eğer aranızdan kim o nehirden içmez yahut içecekse bile, bir avuç su içerse, o benim askerimdendir dedi. Burada bir imtihan vardı. Ama düşünün, ortalığı sıcak kavuruyor. Güneş tepenizde. Çölün ortasında yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, bir nehir görseniz ne yaparsınız? Ama Talut bunu kafasına göre ne yapmadı uygulamadı. Kendisinin hükümdar olmasını haber veren, İsmail aleyhisselama gelen vahhi ilahiden almıştı bu emri. Sonra o bahsedilen nehre geldiler. Ordu 80 bin civarında askerden oluşuyor. Maalesef askerin çoğu bu ikaza aldırış etmediler. İstedikleri kadar kana kana su içtiler. O zaman o 80 bin kişiden çok azı bir avuç su içti veya Bazıları içmedi. Bunların da çoğu firar edince, geride o kadar çok az asker kaldı ki. Talut'un ordusunda itaat edenlerin sayısı, eshab Bedir sayısına denk oldu. Bununla ilgili hazır konu geçmişken, mevzuyu daha güzel anlaşılması için gelin Asr-ı Saadet'e dönelim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü ashabına ne buyurmuştu? Bugün siz Talut'un söz dinleyen ashabı iadeci, iadesindesiniz. Yani sayınız o zamanki Talut'un söz dinleyen askerleriyle bir, aynı sayıdasınız. Onlar mümin idiler dedi. Asırlar sonra. Tekrar dönelim. İşte... Artık Talut'un emrini dinleyen çok az asker kaldı. Çoğu nehirden kana kana içtiler. Ama ne oldu? İçtikçe dudakları karardı, susuzlukları arttı. İçiyorlar, doymuyor, biraz daha içiyorlar, doymuyorlar. Kendilerini bir korku kapladı. Eyvah biz ne yaptık? Artık o kadar çok su içmişlerdi ki, Şişmişler ve hareket edemez hale gelmişlerdi. Baygın bir şekilde yattılar. Emri dinleyen o azıcık asker de bunları gördü, şükrettiler hallerine ve imanları kuvvetlendi. Nihayet iki ordu karşı karşıya geldi. Davud aleyhisselam o zaman genç ve bir yiğit. Er olarak savaşa katılıyor 18 yaşında bu olayın olduğu zaman. Talut'un ordusu çok az. Karşısında kaç kaç katı Cahlut'un ordusu var. Davud aleyhisselam babası Eşşa ve 12 kardeşiyle beraber Talut'un askerleri arasında. Bunların tabii en küçüğü o zaman Davud aleyhisselam. Rivayete göre Davud aleyhisselam vücut bakımından biraz zayıf olduğu için Babası yine sürülerin başında kalmasını istemiş. Lakin Davud aleyhisselam anlatıyor ki, ''Sürülerimi ben yayarken bir ses duydum. Ey Davud, sen Cağlut'u öldüreceksin. Burada durup ne yapacaksın? Haydi sürülerini Allah'a emanet et ve kardeşlerine katıl. Git.'' diye bir nida işitiyor. O da asker olmaya karar veriyor, abileriyle beraber. Talut, Calut'u öldürecek olana tüm malının yarısını vereceğini ve kızını onunla evlendireceğini vaat etmiş. Hemen Allah'a tevekkül ediyor Davud Aleyhisselam. Orada bütün mal, mülk hepsini bırakıyor, babasının yanına geliyor. Onu da anlatayım, sonra geçelim. Burası da ilginç çünkü babası diyor ki, oğlum sen ne yapıyorsun burada? E, davarları ne yaptın? Ben onları diyor, çok emin olan birine, koruyucu olan birine emanet ettim. Babası ne zannediyor Davud Aleyhisselam'ı biliyor musunuz? Orada yine çobanlık yapan, çok güvenilir bir arkadaşı vardı ona emanet etti diye. O da Davud Aleyhisselam'a azık hazırlıyor ve savaşa beraber gidiyorlar. Yani aslında yalan söylemiyor Davud Aleyhisselam. ''Çobanlarını en güvenilir koruyucu olana emanet ettim.'' diyor. O onu başka bir çoban zannediyor. Her neyse, Davud aleyhisselamın sesi de çok güzelmiş. Bugün dahi kendi aramızda konuşuyoruz ya, hafızların seslerini duyunca maşallah diyoruz, Davudi bir sesi var diye. Sesi çok güzelmiş. Devlet reisi Talut'un huzuruna çıkarılmış. Talut onu kendisine Nedim yapmış ve gün geçtikçe şöhret kazanmış, sonra da Talut'un Amalika kavmine karşı hazırladığı orduya katılmış. Bunu da anlattıktan sonra geçelim o harp olayına. Evet. Calut'u öldürene malımın yarısını ve kızımı vereceğim diye söz vermiş ilan etmiş. Yardım için Allahu Teala'ya dua etmişler. Savaş başlamış. Davud aleyhisselam, Allah Teala'nın ihsanıyla o iri yarı Câlût'u öldürmüş. İşte bunun üzerine Talut'un ordusu coşmuş. Karşısındaki ordunun komutanı olmadığı için elbette onlar da dağılmışlar, mağlup olmuşlar. Câlût'un askeri dağılmış. Böylece Allahu Teala Talut ve ordusunun duasını kabul etmiş, onlara sabır ve tahammül vermiş. Kafirlere karşı yardım etmiş. Tabi ilginç bazı hadiseler var bu savaşta. Normalde ganimet alınır bildiğiniz gibi. Ganimette alındığı zaman paylaşılır, üleşilir değil mi? İlginçtir Talut zafere kavuşunca ganimet olarak eline ne geçtiyse hepsini yaktırmış biliyor musunuz? Çünkü Musa aleyhisselamın dininde o zaman şeriatında diyelim. Ganimetler yakılırmış. Neyse yakmışlar, Kudüs'e dönmüşler. Sonra Davud aleyhisselam neyi kazandı? Malının yarısını kazandı. Ondan sonra ve kızıyla evlenme hakkını kazandı. Sonra kızını verdi, sözünde durdu. Hakimiyeti altındaki topraklarda geçerli bir mührü vardı. Onu da Davud aleyhisselam için geçerli kıldı. Efendim, Talut'un hükümdarlık müddeti 40 sene gibi devam etti. Sonra Talut ölünce Davud aleyhisselam, İsrailoğullarının bu sefer hükümdarı oldu. İsrailoğullarının tamamı Davud aleyhisselamın hükümdarlığını o zaman kabul ettiler. Ve bir müddet sonra buraya dikkat, peygamberlik vazifesi geldi yani vahi bildirilmiş oldu o zamana kadar sadece saltanatı vardı tanınan bir kişiydi devlet yöneticisiydi bununla beraber nübüvvet yükünü de taşıyan ilk peygamber oldu tarihte Davud Aleyhisselam peygamber ve hükümdar olarak etrafındakileri Allahu Teala'yı tanımaya ona kulluk yapmaya kötülükten men etmeye davet etti Kendisine gelen vahi icabı halk arasındaki hükmünde şahit ve yeminle hükmederdi. Hakimiyeti halkı öylece kapladı ki yalnız kalınca bile dine ve akla uymayan herhangi bir şeyi konuşmaktan korkar oldular. O kadar bağlılardı. Allahu Teala Davud aleyhisselam'ın hakimiyetini kuvvetlendirince bütün halk ona itaat etti. Bir gün kendisine bir kişi geldi, başka bir şahsın ona ait olan öküzünü zorla elinden alıp gasp ettiğini söyledi. Onu dava etti. Davud aleyhisselamın huzuruna çıktılar. Davud aleyhisselam davalıyı çağırdı. Davalı dedi ki, böyle bir işin aslı yoktur. Ben kimsenin öküzünü almadım, gasp etmedim. Lakin davacı olan kişinin hiçbir şahidi yoktu. Davud aleyhisselam olayı araştırdı, hiçbir delil bulamadı. Gece oldu, bir rüya gördü. Rüyasında Allahu Teala tarafından davalının öldürülmesi emredildi. Bu emir üç defa arka arkaya tekrarlandı o gece. Davud aleyhisselam ertesi sabah davalıyı huzuruna çağırdı, Allahu Teala'nın emrini ona bildirdi. Adam şaşırdı ve karara itiraz etti. Siz delil olmadan, şahit olmadan bir insanın öldürülemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dedi. Hayır dedi Davud Aleyhisselam. Karar kesin. Çünkü Allahu Teala'dan vahiy aldım. Bilirsiniz ki peygamberlerin rüyası vahidir aynı zamanda bizim rüyalarımıza benzemez. En son o adam ne dedi? Artık baktı ki kelle gidecek itiraf etti. Ey Allah'ın peygamberi dedi, daha önce şu iddia sahibinin babasını öldürmüştüm. Ortada bir şahit yoktu. Benim öldürülmemi Allahu Teala bunun için emretti dedi. Yani onun dediğinde bir yalan olmasa bile daha önce o kişinin babasını öldürdüğünü kimse bilmiyor. İtiraf etti. Bu cezada tatbik edildi. İşte bu olay bütün o zamanki İsrailoğulları üzerinde büyük bir etki meydana getirdi. Artık bundan sonra kimse Allahu Teala'nın emirlerinin dışına çıkmaya uzun bir süre cesaret edemedi. Çünkü ıssız yerlerde bile bir günah işleseler Allahu Teala peygamberine gösterebilir ve ceza yiyebilirlerdi. Böyle bir zaman yaşandığı. Tabii Davud aleyhisselamın da her insanın olduğu gibi imtihanı vardı. Çok ibadet etmeyi sever, kendi işlerini kendi yapmaya çalışır, vaktini dörde ayıran bir kişiydi. Yani bir gününü ibadete ayırırmış, bir gününü kendi şahsi işleri, bir gün insanlara nasihatte bulunurmuş, böyle dört güne ayırmış. O ibadet gününde kimsenin yanına bırakılmasını, gelmesini istemezmiş. Neyse, Davud Aleyhisselam tam ibadetle meşgul olduğu günlerden bir gün iki adam gelmiş, Davud Aleyhisselam'ın önüne pat diye çıkıvermişler. Davud Aleyhisselam, benden ne istiyorsunuz? Yoksa siz bugün benim ibadet günüm olduğunu, icra ve karar günüm olmadığını bilmiyor musunuz? Dediler ki, evet biliyoruz, ancak adaletin tatili olmaz. Bizim aramızda bir kavgamız var. Sen ikimizin arasını bulacak bir hüküm vermen için buralara geldik. Bizi boş götür göndermeyeceksin, değil mi? Deyince, "Tamam." dedi. Onlardan biri söze başladı. Dedi ki: "Efendim, bizim meselemiz şundan ibarettir. Kardeşimin 99 tane koyunu var. Benim bir tane var. Böyle olduğu halde kardeşim benden bu bir koyunu da almak istiyor." Biraz pratik düşündü. Davud Aleyhisselam işi çabucak bitirmek, ibadetlerine yönelmek için dedi ki: "Kardeşin de, de senden o bir koyunu da almak istediği için sana haksızlık yapıyor. Allahü Teala ya imanı olmayan insanlardan bazıları zulüm yapmaktadırlar. İyi insan zaten pek az bulunuyor." dedi. Şimdi buraya dikkat. Davud Aleyhisselam'ın bu kararı üzerine onlar güldüler. Hemen oradan ayrıldılar. Sonra ne oldu? Biraz zaman geçti. Davud aleyhisselam çok kısa bir sürede karar vermiş olduğunu fark etti. Acaba acele mi ettim diye. Halbuki öbür kişiye de bunun sebebini sorması gerekirdi. Sen neden bunun koyunun istiyorsun diye bunu sormadı. İkinci kişi de haklı olabilirdi. Bu tavrın, hakimlik kurallarına uygun olmadığını düşündü. Galiba dedi, Rabbim beni imtihan etti. Davud aleyhisselam af dilemeye başladı. Kendi kendine bundan sonra hüküm verirken acele etmeyeceğine, karar verirken delilleri ortaya koyacağına dair söz verdi. Tam bu olayın ardından 40 gün, 40 gece boyunca kimseyle konuşmadan Hüngür hüngür ağladı Davud aleyhisselam. Başını secdeden kaldırmadı. Çok acil ve yaşamsal ihtiyaçlarının dışında kimseyle konuşmadan, gözlerinin yaşı secde yerini ıslatıp da pas haline getirecek derecede ağladı. Sonra Allahu Teala'dan bir hitap geldi. Affeyledim buyuruldu. Tam 40 gün 40 gece. Bizim çok basit gördüğümüz bir hata değil mi oysa? Ya Mısırla Medine arasında, Kızıl Deniz kenarında Medyen şehrinin halkı 70 bin kişiydi. İsrailoğullarından onlardı. Balık avlamak ve satmakla geçiniyorlardı. Hatırlarsanız, cumartesi günü Musa aleyhisselamın o şeriatında, ibadetten başka her iş haram olduğundan balık avlamaya kimse cesaret edemiyordu. Allahü Teala da imtihan gereği cumartesi günü balık avından onları yasakladı. Onlar da cumartesi günü avlanmamak üzere Davud aleyhisselama söz verdiler. İsrailoğulları verdikleri süze uydular, o gün balık avlamadılar fakat şeytan, Uğraşmaya başladı. Dedi ki, siz balığın avından yasaklanmadınız, yemesinden yasaklandınız. Böylece bir kısmı cumartesi gününe gösterdikleri o tazimi ihlal ettiler, balıkları avladılar, cumartesi günü yemeyiz, başka bir gün yeriz dediler. İlginç tabi, imtihan olacak ya, cumartesi günü Allah'ın hikmeti, Su yüzü balıkla doluyor, balıklar beni al, beni al der gibi, ertesi günler balık yok, bir tane balık yok. Tabii bu imtihandı. Ya onlar ne yaptı? Bu imtihanı kazanmak mümkünken, aksini yaptı, azaba koştular. İşte Eshab-ı Sept'in bir kısmı bu yasağı ihlal ederken, bir kısmı da onlara nasihat etti. Böyle yapmayın dedi. Bakın böyle yaparsanız ilahi azap geleceksiz kimi kandırıyorsunuz? Bu bir imtihandır sabredin dedi. Diğer bir kısmı da yasağa uydukları halde yani balık avlamadıkları halde yasağı ihlal edenlere hiçbir şey söylemiyor, nasihat edenlere diyorlardı ki. Helak olacak ya da azap görecek bir kavme nasihat etmeyin, emeğinize yazık. Zaten siz kurala uyuyorsunuz, ne gerek var? Yani ne lazım? Ne gerek var uyarmaya? Nasihat etmekten geri durmayanlar da onlara diyordu ki: Cenabı Hakk'ın huzurunda mazur olmak için iyiliği emreder, haram ve günahlardan nehyederiz. Maalesef bugün de dendiği gibi biz de onlardan. Biz kendi tıkırımızdayız, değil mi? Nasihat edip Kötülükten sakındırmak ve iyiliği tavsiye etmek. Ya işte o zaman üç grup oldu. Bir tanesi direkt isyan etti. Balık cumartesi avlanmayacak avlarım dedi. Bir ikincisi ne yaptı? Hayır yapmayın etmeyin. Bu yaptığınız yazıktır. Kendinize günahtır etmeyin dedi. Üçüncü grup ne yaptı? Evet bu yasağa uydular ama sessiz kaldılar. Ağızlarını bile açmadılar. Kim ne yaparsa yapsın dediler. Üç tane gruba ayrıldı. Tabi sonra ne oldu? Oldukça uzun bir kıssadır. Kısaca kapıları ayırdılar. Çünkü azap her birine tek tek gelmeyecekti. Asiler dışarı çıkıyor, o kapının öteki tarafında diğer o hayrı tavsiye edenler var. Allahu u Teala'nın gadabı üzerlerine geldi, bir gecede maymuna döndüler. Yaşlıları hınzır suretine döndü. Kafir olanlar. Akrabalarını tanıdılar, o maymun gibi sesler çıkartıp yanlarına geldiler, o Azaba düçar olanlar ağlayıp durdular. Şimdi ikinci grup ne yaptı? Yapmayın etmeyin diyenler işte o müminler oldu. Lakin dikkat edin uyarıda bulunmayanlar. Ben kendimi kurtardım ya bana ne? Niye hayrı tavsiye edeceğim? Etliye sütlüye karışmam dediler. İşte onlar da o azaba düçar oldular Allah korusun. Allah-u Teala, rüzgarla yağmur gönderdi, leşlerini deryaya bıraktı. Davud Aleyhisselam'ın hükümdarlığı zamanında ortalığı kasıp kavuran bir veba salgını vardı. O da halkını aldı, Beytül Magdis'in bulunduğu yere geldi. Melekler buradan göğe yükselip giderlerdi. Davud Aleyhisselam bu hali gördüğü için, Oraya dua etmek üzere geliyordu. Kayanın bulunduğu yere gelince, hastalığın kaldırılması için Allahu Teala'ya yalvardı. Daha sonra burada, Mescidi Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattı. İsrailoğullarına dedi ki: Allah'ın size merhamet ettiği şu kayanın üzerini mescid edinmenizi emrediyorum. Çünkü orası mescit edinmeye layık bir yerdir. Onun için de siz ve sizden sonrakiler Allahu u Teala'yı zikirden uzak kalmayacaklardır. Bunun üzerine İsrailoğulları mescit yapmak istedikleri zaman fakir birisi geldi. ''Burası benim yerim'' dedi. ''Benim buraya ihtiyacım var. Benim hakkımı gasp etmeniz size helal mi?'' İsrail oğları dedi ki, burada senin hakkın gibi hakkı olmayan kimse yok, hepimizin hakkı var. Lakin sen niye böylesin? Bizim canımızı sıkma, bizi sıkıntıya sokma dediler. Hayır. O adam dedi ki, ben hakkımı biliyorum, siz hakkınızı bilmiyorsunuz. Yine geldiler, bak, rızan ile gönlünden koparak vermezsen bu yeri, biz onu senden zorla alırız. Adam, siz dedi buna Allah'ın hükmünde, Davud Aleyhisselam'ın hükmünde bir dayanak buldunuz mu? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Sonra bu olayı Davud Aleyhisselam'a intikal ettirdiler. Davud Aleyhisselam duyunca, onu razı ediniz dedi. İsrailoğulları, ey peygamber dedi, orayı ondan kaça satın alalım Davud aleyhisselam, yüz koyunu alın buyurdu. Fakir adam Davud aleyhisselam'a geldi, biraz arttır dedi, yüz sığır dedi. Biraz daha arttır diyince Davud aleyhisselam, yüz deve dedi. Biraz daha arttır. Sen bunu Allah için satın alıyorsun. Allahu Teala kerimdir dedi. Adamın bu sözü üzerine Davud aleyhisselam, madem öyle, sen bir fiyat söylediğince. Hakkımı bir zeytin, bir hurma ve bir üzüm bahçesi karşılığında satarım. Olur, dedi Davud aleyhisselam. Sen onu Allah için alıyorsun. Biraz daha arttır. Yine dedi, sen dilediğini iste. Sen Allah katında benden şereflisin, dedi. Arsanın karşısında oğluma bir yüksek duvar yaptır ve onu altın ve gümüşle doldur. Bunu da kabul etti. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Allahu Teala'nın benim bir tek günahımı bağışlaması bana bağışlanacak her şeyden daha sevgili gelir dedi. Böylece Mescid'in arsası alınmış oldu. Yani Mescidi Aksa'nın etrafı şu anda genel olarak Mescidi Aksa deniyor. Bildiğiniz gibi Kubbetü'l Sahra ayrı bir yerdir. İşte orada o mescid inşası başlamış oldu. Ne zaman hükümdarlığının 11. yılında. Bizzat orada Davud aleyhisselam, bütün alimler önde gelenler, sırtlarında taş getirdiler, elleriyle bina etmeye gayret gösterdiler. Bina bir adam boyu olunca, bu işin tamamlanması, oğlun Süleyman'a müesser olur diye ilahi bir vahiy geldi. Bunun üzerine, bina için hazırladığı altın ve gümüşleri Süleyman aleyhisselama verdi. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini de vasiyet etti. Davud aleyhisselam eserlerde okuduğumuza göre çok gayretli biriymiş. Her gece insanların evleri işte kapıları kapandıktan sonra o köşesine çekilir ibadet etmeye koyulurmuş. Bir yere gidince evinin kapısını mutlaka kilitlermiş. Bir gün adeti üzere evine gelmiş, kapıyı açıp içeri girmiş. İçeride bir yabancı var. Sormuş, sen kimsin? Cevap vermiş karşısındaki. Yeryüzü sultanlarından korkmayan ve girmek istediği yerden onu hiçbir şeyin men edemediği kimseyim. Davud aleyhisselam anlamış. Vallahi sen ölüm meleğisin. Evet demiş. Bunun üzerine Davud aleyhisselam ona yine sormuş. Bana ölüme hazırlanmam için niçin haberci göndermedin? Ne demiş biliyor musunuz? Lütfen Azrail aleyhisselamın, şimdi Davud aleyhisselama vereceği cevaba kulak kesilin. Ölüme hazırlanmam için bana haberci niye göndermedin deyince diyor ki hepimize, sana pek çok haberci geldi. Baban, anan, kardeşin, komşun, tanıdıkların şimdi neredeler deyince, Davud aleyhisselam vefat ettiler onlar dedi. Ya... Ne dedi Azrail aleyhisselam? İşte bütün bunlar benim sana gönderdiğim haberciler değil miydi? Sen, senden önce sevdiklerinin öldüğünü bilmiyor muydun? Onlar gibi bir gün öleceğini bilmiyor muydun? Daha sonra ölüm meleği Davud aleyhisselamın da müsaadesini alarak ruhunu kabzetti. Davud aleyhisselam vefat edince Allah -u Teala onun mülkünü, ilmini ve peygamberliğini oğlu Süleyman aleyhisselama miras bıraktı. Davud aleyhisselam vefat ettiğinde 100 yaşındaydı. Hayatında 40 sene saltanat sürdü. Kur'an-ı Kerim'de Davud aleyhisselamın daima Allahu Teala'dan çok korktuğu kendisine ilim ve hakkı batıldan ayıran kuvvet verildiği bildirilmiştir. Bugün elde bulunan muharref kitabı mukaddeste Hazreti Davud'un mayetinde bulunan Urya adlı bir subayın Teşamu adlı hanımıyla macerası diyerek yazılı olan çirkin hikaye doğru değildir. Hazreti Ali Keremallahu ve Çefendimiz bu yanlış ve çirkin hikayeyi anlatanlara 160 değnek vuracağını bildirmiştir. İsrailoğulları, kendi peygamberlerini öldürmüş ve birçok defa lanetlendikleri için bunları yapmaları da farklı görülmemişti. Davud aleyhisselamın mucizelerinden bahsederek yavaş yavaş nihayet erdirelim. Birincisi Davud Aleyhisselam hakkında Allahu Teala'nın bir buyurması var. Kulumuz Davud buyuruyor. Kulumuz Davud. Bu ilahi hitap onun şerefinin, derecesinin üstünlüğünü göstermeye kafi, değil mi? Yine Süleyman aleyhisselam'ın inşallah hayatını aktarırken bol bol dinleyeceğiz. Kuşlarla konuşuyordu değil mi? Dağlar, rüzgarlar. Allahu Teala bunları da kendisinin emrine verdi. Zeburu okumaya başladığı zaman kuşlar havadan ağaçlara inerler, hep birlikte okunan o Zeburu dinlerlerdi. Kuşların dilini bilirdi. O kadar güzel bir sesi varmış ki neredeyse kendisiyle alakalı birçok eserin hepsinde bu yönü geçer. İnsanlar onun Davudi ses diyoruz ya şimdi, sesiyle dinlenirlermiş, etki altında kalırmış sesinden. Sonra Davud aleyhisselam deyince aklımıza demir gelebilir. Evet, o demir madenini hamur yapacak bir kudret verdi Mevla Teala ona. Ateşe sokmadan ve dövmeden demire mum gibi istediği biçimi veriyordu. O da bir mucizeydi. Kur'an-ı Kerim'de zaten geçer bu. Bildiğimiz o kılıçları iki parmağıyla istediği şekle oyuncak gibi sokabilirmişti. Demirden zırhlar yapar, onları satar, yine elinin emeğiyle geçinirmiş ve devlet hazinesinden o zamanın para birimi neyse bir lira dahi Almazmış. Davud aleyhisselam çoğu zaman kıyafeti değiştirir. hani tedbil mekan derler ya, vatandaşın arasında dolaşırmış hükümdar olduğunda, acaba vatandaş iradeden memnun mu, kararlarımdan bir sıkıntı duyuyor mu diye, devlet idaresi iyi durumda mı diye bakarmış. Yine böyle kıyafet değiştirdiği ve çıktığı bir gün kendisi hakkında halkın kanaatini soracak birini aramış. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde karşısına çıkmış. İmtiyano olacak ya. Davud aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Cebrail aleyhisselamı tanıyamamış. Ona sormuş. Davud'un demiş, memleketindeki durumu nasıl buluyorsun? O demiş, ne iyi kişidir. Yalnız kendisinde bir haslet, bir güzellik daha olsa ne güzel olur. Merak etmiş, nedir o? İşittim ki demiş, o hazineden geçiniyormuş. Bunu söyleyen kim? Cebrail aleyhisselam. Halbuki demiş, kişinin kendi kazancını yemesinden daha üstün bir şey olabilir mi? İşte o gün, daha hükümdarlığının birinci yılı dolmadan... Geri dönüyor, düşünüyor, Allahu Teala'dan kendi elinin emeğiyle bir geçim ihsan etmesini niyaz ediyor, işte sonra anlattığım demircilik sanatı öğretiliyor ona. Ve zırh yapma sayesinde onları satarak geçimini sağlıyor. Malının üçte birini müminlerin işleri için sarf edermiş. Ondan sonra fakirlere düşkünlere üçte ikisini, şey, üçte birini daha verirmiş, üçte birini kendine bırakırmış. Çok ibadete düşkün olduğu yazılıyor. Yırtıcı hayvanların onun huzuruna gelip tam bir bağlılıkla ona hizmet ettiklerini biliyoruz. Değerli dinleyenlerim, Davud aleyhisselam Allahu Teala'nın azabını hatırladığı zaman mafsalları gevşer, kendisini salı verir. Allahu Teala'nın rahmetini hatırlayınca da eski haline dönermiş. O kadar irkilirmiş. Allahu Teala'nın Davud Aleyhisselam'ın kavminden dualarını kabul ettiği abid salih kimseler vardır. Yahya Gassani şöyle anlatıyor. Davud Aleyhisselam'ın zamanında Acayip bir kuraklık oldu. İnsanlar dua etmek için aralarından üç tane alim seçtiler. Onlar dua için sahraya çıktıklarında içlerinden biri dedi ki, ''Ya Rabbi, kitabında bize zulüm edenleri affetmemizi bildirdin. İşte nefislerine zulmeden bizler huzuruna geldik. Senden af diliyoruz. Ne olur bizi affeyle.'' dedi. Diğeri, ''Ya Rabbi.'' dedi, Kitabında köleleri azad etmemizi bizlere tavsiye ettin. İşte kul olarak huzuruna geldik. Bizleri azadeyle eyle dedi. Üçüncü alimde de ellerini açtı. Ya Rabbi sen kitabında kapıya gelen bir şey isteyen bir fakiri reddetmeyin. Ondan yüz çevirmeyin buyuruyorsun ya. İşte biz de o isteyici olarak huzuruna geldik. Senden rahmet diliyoruz. Ne olur bizi boş çevirme diye dua etmiş. Allahu Teala hepsinin dualarını kabul ederek rahmetini göndermiş. Allahu Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiş bir gün: Ey Davud! Kullarımdan herhangi biri yaratmış olduklarımı bir yana atıp bana sığınırsa bu halinden dolayı 7 kat sema ve içindekiler Yedi kat yer ile içindekiler o kimseye düşman olsalar yine onun için bir kurtuluş yolu açarım. İzzetime ve celalime yemin ederim ki bu böyledir. Yine izzetime, celalime ve azametime yemin ederim ki bir kimse beni bırakıp da mahlukatımdan herhangi birine gönül bağlarsa bütün sebep yollarını keserim. Kalbini hırs ve içinden çıkılmaz meşguliyetlerle doldururum. Ömrü, dünyanın ömrü kadar da olsa, bitirip tüketemeyeceği ümitlerle doldururum. Ey Davud! Kim bana dua eder de, duasını kabul etmem? Kapımın çalana açılmadığını kim gördü? Mahlukatımın arzu ettiklerini ben veririm. Onların her istediği bende mevcuttur. Bütün ümitlerin yeri benim. Bana aşık olanların kalplerini, yeryüzünde nazargahım kıldım. O kalpleri bana daha da yanaşsın ve fazla arzu duysunlar diye, her an nimetlerimi saçıyorum. Bana şükrettikleri ve beni unutup, başkalarına meyletmedikleri için böyle yapıyorum. Bir an bile beni unutmasınlar diye, onları hadsiz, hudutsuz bana kavuşma arzusu veriyorum. İzzetime, celalime yemin ederim ki, onları Firdevs cennetine koyup cemalimi göstereceğim. Ben onlardan, onlar da benden razı oluncaya kadar iyiliklerimi yağdıracağım. Yeryüzünde olanlarla haber gönder. Beni sevenlerin sevgilisiyim. Benimle olmak isteyenlerle beraberim. Bana yakın olmak isteyenlerin can yoldaşıyım. Emirlerime itaat edenlere, muti sıfatımla tecelli eder ve başkalarına tercih edenleri seçerim. Ya Davud! Sevdiğinden bir şey saklayan sevgili hiç görülmüş müdür? İyi kimselerin bana muhabbeti artar benim de onlara her an artmaktadır. Beni arayan bulur. Başkasını arayan beni kaybeder. Kulumun en büyük işi, benim muhabbetim olursa, onu kendi zikrimle rahatlattırırım. Onu sever, aramızdaki mesafeyi kaldırır ve perdeyi aralarım. Herkes gaflet içinde beni unutmuş iken o ayık olur. İşte bunlar, Hakikat ehlidirler. Sevgimi, kalbi ve diliyle beni zikredene verdim. Kalbine muhabbetimi yerleştirdim. Benden razı olursan, ben de senden razı olurum. Verdiklerime şükredersen, iki cihanda aziz ederim. İşte böyle. Davud aleyhisselam da her fani gibi, dünyadan ayrıldı. allah Teala Celle Celaluhu kendisine birçok imkan ve ikramda bulundu. Zamanının hem sultanı hem peygamberi oldu. Ölüm şerbeti ona geldikten sonra Süleyman aleyhisselama birçok nasihati ve vasiyeti olmuştu. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını inşallah bir sonraki programda sizlerle paylaşalım. Davud Aleyhisselam'ın ruhaniyetine hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim. Buyurun.